Editör Seval Şahin Hasan Turgut anlatıyor. Gelecekten gelen şiir. Tampınar hakkındaki yorumların genellikle ıskaladığı ya da mazenin yarattığı büyük tartışma alanı yüzünden ele almadığı bir konudan söz edeceğim. Tampınar ve gelecek. Bu iki kelime yan yana geldiklerinde bile bir tür oksimoron yaratıyor gibi. Ancak gelecek vurgusunun Tanpınar Edebiyatı'nda çok spekülatif bir tartışma vaat ettiğini düşünüyorum. Tabii öncelikle gelecek olgusunun arka planını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Tanpınar'ın 1960 darbesi konusunda yazdıklarının Türkiye'deki sağ, sol veya daha alımlı çevrelerde büyük bir şok yarattığını biliyoruz. Mahur Besti'nin, Huzur'un, beş şehrin Mu'tedil Tanpınar'ının öteki yüzü bu Mu'tedil kimliği aşındıracak... Hatta inkar ettirecek bilgiler sunuyordu pek çok insan için. Demokrat Parti idaresini Leviya bir ejderhaya benzeten, 27 Mayıs darbesini devrim olarak alkışlayan, kansız ihtilal yaptıkları için orduyu kınayan, Menderes ve Celal Bayer için belaltı küfürler savuran, idamlar geciktiği için öfkelenen ve umudu Orhan Gazi ile özdeşleştirdiği İsmet Paşa'da bulan Tanpınar'dan söz ediyoruz burada. Tanpınar'ın İsmet İnönü hayranlığı 1960 darbesinin akabinde örtük olarak ona yazdığı bir şiirle en güçlü ifadesine kavuşur. Bu şiir bildiğimiz Tanpınar şiirlerinden büsbütün farklı bir içeriksel ve biçimsel düzenlemeye sahip olduğu için özellikle anılmaya değer. Burada artık mazenin Tanpınar'ından değil, geleceğin Tanpınar'ından konuşmaya başlıyoruz. Gelecek olgusu, şiire adını verecek kadar önemli bulunmuştur Tampınar tarafından. Şiirin hemen girişinde İsmet Paşa kucağında güneşle geleceğin kapısında oturmuş şekilde selamlanmaktadır. Ancak bu eylem konfordu bir biçimde gerçekleşmez. Paşa geleceğe yürürken arkasında dipçik ve çizme gürültüleri altında ezilen gençler bırakmaktan kurtulamaz çünkü. Tampınar hareketin zorlu olduğunu, Paşa'yı ateş, kan ve hakaret yığınları içinde yürürken tasvir ederek gösterir bize. İsmet İnönü bütün engellemelere rağmen tarlalarda biteviye sürüp giden verimsizliği, gözden düşürülmüş emeği ve paslanmış sapan demirlerini, kısacası 24 milyonun gecesini usta elleriyle kurtaracak ve 76 yaşında bütün ülkeye yeniden umut olacaktır Tanpınar'a göre. Gelecek şiiri İsyan Güneşi'ne yani İsmet İnönü'ye yönelik övgüyle sona ererken Tampınar Edebiyatına ilişkin dolaşımda olan kanonik anlatıyı adeta parçalar. Bu şiirdeki biçimsel ve içeriksel enerjiyi Nazım Hikmet'in Güzel Günler Göreceği dizesiyle sembolik ifadesine kavuşan devrimci praksisle ya da İsmet Özel'in Evet İsyan şiirindeki sert politik mücadele yanlısı tutumla beraber okumak hiç de aşırı yorum olmayacaktır. Bursa'da Zaman zaman kırıntıları ya da eşik gibi şiirleriyle Yahya Kemal ve Ahmet Haşin gibi şairlerin temsil ettiği dünyaya yaklaşan Tam Pınar'ın gelecek şiiriyle Nazım Hikmet'in kurucu figürü olduğu devrimci geleneğe eklemlendiğini iddia ediyorum. Tam bu noktada Selahattin Hilav'ın 1973 tarihinde Tam Pınar'ı Marksist görüşler çerçevesinde ele alan bir dizi yazısını hatırlamak iyi olacaktır sanırım. Hilav bu yazılarında Tampınar'ın üst yapı ile ilgili sorunların temelinde maddi şartların üretimin yattığını sezdiğini savunuyordu. Tampınar'ın eşyaya tasarruf ediş ifadesini devrimci pratikle ile okuyan Hilaf, ondaki temel eksikliğin toplumu sınıflar ya da çatışmalar şeklinde değildi, soyut bir imparatorluk, bir devlet ya da bir millet halinde görmesi olduğunu söylüyordu. Buradan hareketle, Tam Pınar'daki devrimci potansiyelin hiç de azımsanmaması gerektiğini savunuyor. Gelecek şiirinden tevarüs eden mesiyanik umudun bir başka düzlemde Tam Pınarı Walter Benjamin'e yaklaştırdığını da düşünebiliriz. Nurdan Bilek, Tam Benjamin'i karşılaştırdığı bir yazısında her ne kadar Tam Benjamin'e nazaran hayatının hiçbir döneminde isyan kaygısı taşımadığını söylese de, gelecek şiirinden taşan isyan çağrısı bu iddiayı kısmen çürütüyor bana göre. Ayrıca Tanpınar'ın günlüklerinde ne sağdan ne soldan olduğunu ifade etmesi ancak şartlar olgunlaştığında demokrat sosyalist bir harekete dahil olabileceğini söylemesi ondaki devrimci arzunun bir dip akıntısı şeklinde bulunduğunu gösterir. Tanpınar bunun yanında İsmet İnönü'yü CHP içinde sosyalizan bir zümrü ortaya çıkaramamak ve Atatürk'ün ideallerine yaklaşamamakla suçlarken bu arzusuna dair işaretler sunmaya devam eder bize. Tanpınar'daki isyan duygusunun gelecek şiiriyle mahdut kalışı ve dönüştürücü bir sinerji yaratamaması sürpriz değildir yine de. Yaşamı boyunca pek çok seçim paradoksuna maruz kalan tampınar bir türlü arzuladığı yaratıcı hamleyi, daha doğrusu Bergsoncu İlon Vital'i deneyimleyemez. Özgür Taburoğlu, Tanpınar'a dair bir yazısında hamlenin başarıya ulaşması için Dışarıyla muvazene içerisinde alışverişe sahip bir içsel alan yaratmanın elzem olduğunu savunuyordu. Dolayısıyla hareket halindeki hamle statükoyla asla bağdaşmayacaktır. Ne var ki Tanpınar belki de hayatının en devrimci anında 27 Mayıs'ın ilk sabahında Paris'te Güzündino'ya darbeyi haber alır almaz aman devletimize zeval gelmesin demiştir. Bana göre gelecek şiirindeki hamleyi değilleyen Boşa çıkaran veya beyhudeliğe hapseden de bu kararsız tutumdur. Tanpınar içinde taşıdığı isyan ateşini dışsal gerçekliğin ile söndürürken hamle için gerekli müzakereyi tasfiye etmiş ve bugün bildiğimiz Tampınar imgesinin zeminini hazırlamıştır. İnsan düşünmeden edemiyor yine de. Tampınar 27 Mayıs gerçekleştiğinde 59 değil de daha genç bir yaşta olsaydı edebiyata nasıl bir yol izlerdi? İkinci yeni şairlerini bile daha toplumsal içerikler üretmeye iten devrimci umut hali hazırda sınıfsal meselelerin etrafında dönen ancak bu meselelerin adını koymaktan çekinen bir tavır takına Tanpınar'a cezbedici gelir miydi mesela? İsmet Paşa'yı Prometheus vari biçimde Türkiye'nin beklediği isyan ateşini yakacak kişi olarak betimleyen Tampınar, bu isyana poetik malzeme taşıyan bir partizan haline gelir miydi? Bunları bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Gelecek şiirinin tam pınarı, geleceğin tam pınarı bütün ezberimizi bozuyor ve bizatihi kendi poetikasında bir nifak haline geliyor. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.